Ağaž bİllahı'mın Şııtānı Rājim. Bismillāhı'l-Raḥmānī'l-Raḥīm. Alḥamdu lillāhı Rabbı'l-ʿAlamīn. Vüslatı vüslām ʿalā Rasūl ına Muḥammad ıma ʿalā ālihi vüsahbihi ġmāyin. Ğallu ʿalā Rasūl ına Muḥammad. Ğallu ʿalā tabiib ıglub ına Muḥammad. Ğallu ʿalā şefiğ ıglub ına Muḥammad. Bismillāhı'l-Raḥmānī'l-Raḥīm. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاءُكُمْ صَدَقَالَ اللّٰهُ رَزِيمًا Değerli kardeşlerim, bugün ırk, ırkçılık, milliyetçilik üzerine konuşacağız. Elbette Müslümanlar olarak yapmamız gereken tavırlardan bir tanesi de Şahsiyetlerle ilgili hususlarda da dinimizin emirlerine, öğretilerine, ikazlarına önem vermektir. Değerli kardeşlerim, ırk kelimesi Arapçada bir bitkinin kökü, bir damar, nesep, meşrep gibi anlamlara geliyor. Aynı zamanda ırk deyince insanın soyu, Soy üstünlüğü kastediliyor Tabi dilimizde Kullanan pek çok kelimede Olduğu gibi bunda da Aslında kelimenin Asli anlamıyla fiili Anlamı biraz farklı Biz Milli dediğimiz zaman Millet kökünden gelen Kur'an-ı Kerim'de millete İbrahim'e Hanife buyrulduğu gibi Milli olmak aslında Bir insanın bir davaya, şeriata, dine bağlılığı anlamına gelir. Çünkü Müslümanların hepsi tek bir millettir. O millete ait olmak. Yani ümmetçiliktir esasen milli olmak. Ama milliyet kelimesi ise bu biraz daha farklı bir anlamda kullanılarak bugün kavmiyetçilik, ulusçuluk, nasyonalizm asabiyet gibi terimler içerisinde kullanılmakta. Dolayısıyla burada ulus diye bahsettiğimiz şey, milliyet diye bahsettiğimiz hadise insanların aynı din, aynı dava, aynı ümmete bağlılıkları değil, tersine insanların bir soydan gelmesi üzerine yapılan fikirler çalışmalar. Milliyet diye bahsettiğimiz millet yani İslami kökten olma, ümmetin parçası olma arzu edilen bir şeydir ama insanın milliyetçilik diye bahsettiğimiz aynı ırktan olma ile ilgili husus bugünkü konumuz. Değerli kardeşlerim, elbette dinimiz insanların kendi vatanlarını sevmesini hoş karşılar. Hatta bununla ilgili Peygamberimize uydurulmuş bir söz vardır. İşte hubbul vatan minel iman derler. Bu söz hadis filan değildir. Vatan sevgisi imandandır diye. Ama bununla beraber peygamberimizin vatanını sevdiğini biliyoruz. Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman o Mekke'ye sıta işte bahsetmesi o Mekke'ye ah kavmin beni buradan çıkarmasaydı gitmezdim ey Mekke senden demesi Peygamberimizin Mekke'yi sevdiğinin işareti. Elbette ki insanlar yaşadıkları toprakları severler. Tabii ki insanın kendi ait olduğu toplumu sevmesi de onlara iyilik yapması da zaten iyilik yapması dinimizce de emredilmiş bir hadisedir. Onun içindir ki her hafta cuma hutbelerinde hocalar اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ ve وَالْيِحْسَىٰ diye başlayan duada akrabalı akrabaya yakınlara bakmayı Allah'ın emrettiğini bize hatırlatırlar. Burada bahsettiğimiz hadise insanın ırkını soyunu, sopunu üstün ve üstünlük vesilesi olarak görmesidir yanlış olan. Tabii bu cahiliye toplumunda İslam'dan önce de yaygın olan bir hastalıktı. O zamanlar kabilecilik daha yaygındı. Herkes kendi bağlı bulunduğu soyu, sopu nesebiyle iftihar etmekteydi. Daha sonra İslam geldikten sonra İslam'a değişik kabilelerden insanlar da girince, Arap olmayanlar da girince, yani kabileciliğin biraz daha gelişmiş şekli ırkçılık hastalığı maalesef ortaya çıktı. Tabii ki Kur'an-ı Kerim insanları, yalnızca iki bu gruba ayırır. İnananlar, inanmayanlar. Kur'an-ı Kerim'in hitap ettiği iki grup kitle vardır. İnananlar ve Müslümanlar. Ya Kur'an'ın ayetleri insanlara hitap eder ya da genel insanların dışında bir de sadece müminlere hitap eden ayetler vardır. Ama İslam hiçbir şekilde ne insanların yaratılış itibariyle ne bir coğrafyaya ait olması ne bir ten rengine ait olması, ne de bir dili kullanıyor olmasına hiçbir şekilde insanların arasında ayrımcılık yapılmasına müsaade etmez. Nasıl ki bir insan kendi yaptığı hayırlı ibadetlerde bile vücut dediğimiz hastalık varsa ne demek vücut? Kendini beğenme, yaptığı bir işi yeterli görme. Ben iyi namaz kıldım, çok ibadet ettim, ben çok iyiyim diye bir insan kendi yaptığı hayırlı işlerinden dolayı kendi ibadetlerinden dolayı bile ölme şansı yok ise elinde olmayan tamamen yaratılışına ait olan kendisinin dışında gelişmiş olan ırkıyla soyuyla rengiyle ölmesi kesinlikle abestir bu asla mümkün değildir Tabii ki ırkçılık hastalığını ilk başlatan da kimdir? şeytandır. İlk defa şeytanla başlamıştır. Çünkü Adem, Hazreti Adem'i Allah yarattığı zaman hadi hepiniz buna secde edin dediğinde orada ırk hadisesi ilk defa ortaya çıkmış. Şeytan demiştir ki sen onu topraktan yarattın ben ise ateşten yaratıldım. Oradaki ayrımı göz ederek ben ondan daha üstünüm diyerek secde etmeyi reddetmiş. Burada kibir hastalığı da var ki ırkçılık temeli itibariyle kibrin de bir yansımasıdır. Bir insan neden ırkçı olur? E, kötü hastalığının sonucu olarak yani kompleks duyacağı aşağılık hissine kapılacağı bir durumda ırkını ön plana çıkarmaz. Öğülme vesilesi ise üstün olduğunu düşünürse ırkçılık yapar. Dolayısıyla da şeytanın ırkçılık, kibir hastalığı da bu şekilde insanlara sirayet etmiş olur. Değerli kardeşlerim, peygamberimiz bir hadis-i şerifinde ırkçılığı da dahil ederek buyuruyor ki, ümmetimin helakı şu üç şeyden dolayı olur. Birincisi, kaderi yalanlamalarından, ikincisi, ırkçılık davası gütmelerinden, üçüncüsü de, araştırmadan dini konularda konuşmalarından gelişi güzel laf aktarmalarından dolayısıyla bizim en fazla temelden sarsacak yok edecek üç önemli hastalıktan birisi ırkçılık hastalığıdır bu şeytanla başladı daha sonra da devam etti ki bir insanın aile bağları bile sadece dini inançları ile ilgilidir Değil ki bir ırka, bir millete ait olmak. Bir aile içerisinde bile eğer inanç birliği, ideal birliği yoksa orada hiçbir şekilde birlikten sö söz etmek de mümkün değildir. Hazreti Nuh'da yaşandığı gibi. Hazreti Nuh uzun yıllar peygamberlik görevini yaptı. Kendisine insanlar inanmayınca Allah ona bir gemi yapmasını emretti ki o gemiye inanan herkes binecek, diğerleri kalacaktı. O zaman baba şefkatiyle dedi ki nuh, baba şefkatiyle oğluna sahip çıkmak istediğinde ya Rabbi o benim evladımdır diyerek ve râdâ nûhul Nuh Rabbine seslendi. Fakala Rabbi inne min ehli ya Rabbi benim ailem e, evladım da benim ailemdendir dediğinde Allah Teala cevaben gâle ya Nuh innehu leyse min ehlik ey Nuh o artık senin ailenden biri değildir. innehu amelun gayrı salih o artık kötü yoldadır. Yanlış yoldadır. Hazreti Nuh gibi bir peygambere bile evladı kendisine iman etmediği için oradaki bağ kopmuştur. Çünkü Aile bağı bile yalnızca inanç bütünlüğü sağlandığı zaman gerçekleşir. Onun için de fıkhi açıdan bir ailede fertlerden baba evlat arasında bile inanç ayrımı olmuşsa orada orada miras hukuku bile düşer. Onun için değerli kardeşlerim, birliklerdedir, birlik inanç birliğindedir. Üstünlük ancak o zaman gerçekleşir. Yine hadis-i şeriflerden biliyoruz ki, Irkçılık hastalığı, ırkçılığın kendisi Deccal'ın silahlarından bir silahtır. İnsanlara karşı bunu kullanacaktır. Ne zaman? Ahir zamanda, kıyamete yaklaşılan süreç içerisinde insanların arasına fitne tohumu ekmek için ırkçılık silahıyla insanların ölümüne vesile olacak ve böylece ümmeti tahrip edecektir. Zaten bunun içinde yeryüzünde maalesef görüyoruz ki bugün İslam'a karşı dört bir koldan saldırı gerçekleşiyor. Bunlardan birincisi mezhep savaşlarıyla bizi Müslümanları birbirine düşürerek yüzlerce yıl, binlerce yıl önce yaşanmış olayları sanki bugün yaşanmış gibi ısıtıp önümüze koyarak bir şekilde bir şekilde mezhepçilik fitnesiyle Müslümanlar birbirine kırdırılmaya çalışılıyor. İkincisi, ikincisi de ıhçılık fitnesiyle. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi sadece ulusçuluk anlamında, kabilecilik anlamında insanlar birbirine kırdırılmaya çalışılıyor ki diğer meseleler de biliyorsunuz işte bir ılımlı İslam diyerek Müslümanların dininin içi boşaltılıyor. Genetiği değiştirilmiş organizmalar gibi bireyler din ortaya çıkıyor ve tabii ki bir başka açıdan da terör saldırısıyla da Müslümanları terörün içerisine yerleştirerek de başka bir oyunla karşımıza çıkıyorlar. Değerli kardeşlerim ırkçılıktan bahseden Kur'an-ı Kerim'deki Hucurat Suresi'nin ayet-i kerimeleri. Kur'an müfessirler derler ki Kur'an-ı Kerim'i sure bütünlüğü içerisinde anlamak gerekir. Kur'an'daki sur bir surede yer alan konular esas itibariyle birbiriyle sebep ve sonuç ilişkisi içerisindedir. Hepsini birlikte anlamak gerekir. İşte bunun için Hucurat suresinde ırkçılığı, ırkla övünmeyi yasaklayan ayet-i kerime tam bir sonuçtur. 9 hastalık vardır ki bu 9 hastalığın neticesinde ıhçılık ortaya çıkar. İnsan pey, dinimiz bize Kur'an-ı Kerim bu 9 dokuz hastalığın da yasaklamış ki bunları kısaca maddeler halinde zikretmemiz gerekirse birincisi ya yuhannadine amenu la tukaddimu beyne eydihillahi ve resuli la teharu aswatekum fawqa soti'n-nebi Ayetin tefsirine girecek değiliz. Birincisi sesli konuşmak, büyüklerin karşısında haddi aşmak, saygısızlık yapmak bundan yasaklanmıştır insanlar. Birincisi sesini yükseltmek. İkincisi ikincisi de ince fasikun bi beyin. Size bir fasık haber getirdiği zaman onu araştırın. İnsanın her duyduğunu başkasına aktarmasının yanlış oluşu. Üçüncüsü innel mukminune ihva. Allah Teala buyuruyor ki müminler ancak kardeştir. Yani müminlerin tamamını bir aile olarak görerek Rabbimiz bunların kardeş olduğunu ilahi bir fermanla ifade ediyor. Dördüncüsü ya ey hulladina men la yeshhar kavmun hiç kimse kimseyi alaya almasın, hiç kimse kimseyi ayıplamasın, kimse kimseye lakap takmasın. Yedinci olarak su izan yapmasın, gıybet etmesin ve ve la tecessesu gizli suçlarını araştırmasın. İşte insanın kardeşliğini baltalayacak savaşan götürecek sebeplerden bahsettiğimiz diğer hastalıklardan uzak durmaması halinde sonuç olarak sonuç olarak ortaya çıkan hadise ıhçılık hadisesidir Onun içinde Rabbimiz buyuruyor ki Ey insanlar innehalalakkümindekelime biz sizi erkek ve dişiden yarattık anne ve babadan Toplumunuzun yarısı erkek, yarısı kadındır. Ve ceal neykum ve ile Aynı şekilde biz sizi değişik milletlerden, değişik dil, değişik renklerdeki insanlardan yarattık. Bunların hepsine yapan bizzat Allah Teala kendisi. Biz sizi böyle farklı farklı yarattık diyor Allah. Niçin farklı farklı yarattık? Çünkü... Ya Yehuenna filne halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum shuuban ve birbiriniz arasında tanışasınız diye birbirinizin arasında müspet işler yapasınız diye birbirinizle iyi ilişkiler getirseniz diye sadece birbirinize tanışmanız değil iyi iyi işler yapasınız aranızdaki iletişimi getirseniz diye çünkü farklılık oldukça farklı kesimlerin birbirlerinden alıp verecekleri olur. Onun içinde Allah farklı yaratmış. Ama diyor sonunda inne ekremakum indallahi etkaikum. Bilesiniz ki siz hangi ırktan, hangi renkten, hangi dilden yaratılmış olursanız olun Allah katında tek bir üstünlük vardır. O da takva olandır. Allah'tan en fazla sakınan Allah'ın kurallarına en fazla bağlı kalan insan Allah'ın katında en üstünü en hayırlısı olur. Yoksa bir insanın şu veya bu ıhtan olması, şu veya bu renkten olmasının hiçbir anlamı yoktur. Allah katında en fazla iğrenç görünen insanların dışladığı topluma ait herhangi bir kimse iman etmişse... Çok üstün kabul edilmiş bir başka toplumdan çok daha iyidir. İngiliz Müslüman, Ermeni Müslüman öz Arap'tan, öz Türk'ten daha iyi olabilir. Daha takva olduğu zaman ırk ayrımı asla dinimizin kabul etmediği bir ayrımdır değerli kardeşlerim. İslam'da tek bir üstünlük vardır. O da takvadaki üstünlüktür. Bundan dolayı da zaten İslam ırk temelli, ırk esaslı bir din değildir. Ama Yahudi ırk temelli bir dindir. Bunun içinde bir insan daha sonradan İslam'a, gir, Yahudi'yle girmek istese giremez. Çünkü onlar kibirlerinden kendilerini yaratılıştan itibaren üstün düşünmekte. Bunun içinde bu düşünceye sahiptirler. Ama İslam'a göre herkes eşittir. Irklar arasında hiçbir fark yoktur. Ve değerli kardeşlerim işte bütün bunlardan sonra peygamberimizin mübarek veda hutbesi yaptığı haccında kıyamete kadar baki kalacak evrensel ilkeleri ortaya koyduğu o veda hutbesindeki önemli sözlerinde buyuruyor ki peygamberimiz Ey insanlar Rabbiniz birdir babanız da birdir hepiniz Adem'in çocuklarısınız Adem ise topraktandır kimsenin öyle başkasına üstünlük taslamaya hakkı yoktur hepinizin de temeli Adem'dir hepinizin temeli de topraktır diyor ve buyuruyor ki peygamberimiz Arap'ın Arap olmayana Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah tenliğe siyah tenlinin de kırmızı tenliğe hiçbir üstünlüğü yoktur üstünlük ancak takvadadır. Takvada Allah'tan korkmaktır. Ve Allah'ın yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınız, sakınanınız, onun emir ve gereklerini gereği şekilde yerine getirendir diyor Peygamberimiz. Ve değerli kardeşlerim, son bir hadis-i şerifle de sohbetimizi tamamlayalım. Buyuruyor ki Peygamberimiz, insanları bir ırk için asabiyet için toplanmaya çağıran bir asabiyet için savaşan ve asabiyet uğruna ölen bizden değildir. Bu ölüm cahiliye ölümüdür. Dünyadayken bu ırkçılık fitnesinin davasını güden bayrağını sallayan insanları buna çağıran da bu mücadele eden de ve sonra ölen de Bunların hepsi de diyor bizden değildir. Bunların hepsinin ölümü de Allah korusun, cahiliye ölümü üzerine olur. Savaşlarda ölen insanlar, yalnızca Allah için ölenler Allah için ölmüştür. Başka davaları için gidenler başka dava peşine gitmiştir. alemin.